İmtisali cahidi fillah dur niyetim. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Enbiyadı evliyaya istinadım var benim. Fazlı haktandır hemen ümmi fethu nusretim. Ah, fazlu hakkı himmeti cündi ricalullah ile ehli küfrü serte ser kahreylemektir niyetim. Nefsi mal ile ola kılsam cihan da içtihat. Hamdülillah var gazaya sadhezaran rağbetim Ey Muhammed mucizatı Ahmedi muhtar ile Umarım galip ola adayı dine devletim